İslam'ı işlemedik kavram olarak. İslam denge demek. Yani gayb ile şehadeti dengeleyen, hissiyatla fikri dengeleyen, ahiretle dünyayı dengeleyen, kadınla erkeği dengeleyen bir sistemin adıdır İslam. Allah bizi bu sistem üzere vefat ettirsin. Ki Hz. Yakup oğullarına öyle tavsiye etmiş. Sakın sakın Müslüman olmaktan başka bir şekilde ölmeyin. Zararlı çıkarsınız. Bakara suresinde bu ayet var. Yani dengeli gidersek karlı çıkarız. Dünyada da ahirette de. Dengesiz gittiğimiz zaman her alemde sıkıntı çekeriz. Yani salt sofu olmak da iyi değil. Çünkü madde de Allah'ın yaratığı. Madde de Allah'ın bir kavramı. Onu da o yaratmış. Ben ruhumu kurtaracağım. Beden önemli değil. Hayır. Azaba girersin. Dengesiz gidersin. Onun için miraç şöyle tarif edilir. Hz. Peygamber ruh alemiyle Gayb alemine girdi, yaşadı, geldi. Yine madde aleminde bir beşer gibi yaşamaya devam etti. İşte ben cenneti gördüm, artık yaşamayayım. Gerek yok, orası zaten her şeye bedeldir demedi. Geldi, dünyada yine bizim gibi acıktı, susadı, ağladı, namaz kıldı, ibadet etti, savaşa girdi. Girdiği bütün savaşlar miraçtan sonradır. Ve namaz bizim miracımızdır diye bir tabir var. Müminin miracı namazdır. Yani Hz. Peygamber miracını yapıp da maddeyi bırakmadığı gibi, dünyayı bırakmadığı gibi biz de namazımızda maddi hareketler yapıyoruz. Manevi hareketler yapıyoruz. Yani yine dengeli gidiyoruz ki namaz ve İslam kavramları iç içedir. Burada kaderin bir tecellisi vardır ki, Müslümanların namaz kılıp da diğer milletlerin namazı bırakması da öyle tesadüf değil. Onlarda denge yok. Müslümanlarda namazın olması adeta siz bu dengeyi muhafaza etmekle mükellefsiniz demektir. Ey Müslümanlar! Dünyada maneviyatçı Hindistan ile maddeci Avrupa'yı birleştirecek, tek bir hareket yapacak yine sizsiniz. Çünkü siz namaz kılıyorsunuz. Onlarda namaz kalmamış. Kur'an'ın tabiriyle onlar namazı zayi ettiler. Yani dengeyi kaybettiler. Kur'an birkaç ayette, mesela Meryem suresinde, ''Sonra bir nesil geldi, namazı zayi ettiler.'' diyor. Aynen ifade böyle. Dengeyi kaybettiler. Yoksa her millete dengeyi yaşatan peygamberler gelmiş, ders vermişler. Ve Müslümanların Orta Doğu'da bulunması da tesadüfi değildir. Kaderin bir remzidir. Yani Müslümanlar, Doğu ve Batı'yı birleştirebilirsiniz. Namazda birleştireceksiniz. Tevhitte birleştireceksiniz. Maddeye önem verdiğiniz kadar manaya da önem vereceksiniz. Ama maalesef biz tek taraflı gidiyoruz. Bütün aksaklıklar bu tek taraflı gitmekten doğuyor. Namazın manasını ailede, sosyal hayatta, siyasette, hukukta, kanunda, kavramlarda yaşadığın zaman işte toplumsal bir namaz kılıyorsun ki cumalar bunun sembolik ifadeleridirler. Cuma ve bayram nedir? Toplumun sene boyunca yaşadığı toplam namazın orada pratize edilmiş şeklidir. O anda kılıyorsun onu. Demek bizde toplumda denge kalmadığı için cumalar da hükmünü yerine getirmiyor, bayramlar da şeker ve et bayramı olmaktan öteye geçemiyor. Allah bu millete bir daha İslamiyeti ve dengeyi yaşattırsın. Gerçek bir namaz kıldırsın. Yoksa azap şeklinde bir namaz kıldırır. Ateş içinde, sıkıntı içinde, katılık içinde eğile kalka Allah bize namaz kıldırtacak. Nitekim Osmanlıların son zamanlarında nedense namaz hemen hemen hiç kılınmaz hale gelmiş. Çok şaşırtıcı bir olay. Bir yüz zamanın tabiriyle 5 sene 1. Dünya Savaşı'nda Allah onlara namaz kıldırttı. Yat kalk şeklinde. Zekat vermez oldular. Allah harçlık çektirdi onlara ve bütün mallarını aldı. Oruç tutmaz olmuşlardı. Allah kıtlıkla 7 sene oruç tutturdu. Her şey karneye bağlandı. 7 sene bu millet oruç tuttu. Bir ay oruç tutmayan yani dengeyi kaybeden gider 7 sene oruç tutmak zorunda kalır. Bunun için deriz ki din gerici bir şey değildir. Din çok evrenseldir. Dini hakikatler bilimin çerçevesini kat kat aşacak kadar geniştirler. Ve insan ne olursa olsun bence iyi bir dindar olmalı.